İsmihi sübhane ve emmişe in illa yüsbihu bihamdihi. Selamü aleyküm ve rahmetullahı ve Muhterem Ahmet Hamdi Efendi Hazretleri. Bir hadiseyi ruhiyemi size beyan ediyorum. Çok zaman evvel zatınız ve sizin mesleğinizdeki hocaların zarurete binayen ruhsata tabi ve azimet-i şer'iyeyi bırakan fikirler benim fikrime muvafık gelmiyordu. Ben hem onlara hem sana hiddet ederdim. Neden azimeti terk edip ruhsata tabi oluyorlar diye Risale-i Nûr'u doğrudan doğruya sizlere göndermezdim. Fakat üç 4 sene evvel yine şiddetli, kalbime sizi tenkitkerane bir teessüf geldi. Birden ihtar edildi ki bu senin eski medrese arkadaşların olan başta Ahmet Hamdi gibi zatlar dehşetli ve şiddetli bir tahribata karşı ehvenüşher düsturu ile mümkün olduğu kadar bir derece bir kısım vazife-i ilmiyeyi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 Onun için benim bu şiddetli tesemmüm hastalığım, vefatımla neticelenmesi düşüncesiyle, sizin nurlara benim bedelime hakiki sahip ve hami ve muhafız olacağınızı düşünerek, üç sene evvel mükemmel bir takım Risale-i Nur'u size vermek niyet etmiştim. Fakat şimdi hem mükemmel değil, hem tamamı değil. Fakat ekseriyeti mutlaka eczaları nur şakirtlerinden gayet mühim üç zatın 10 on, on beş sene evvel yazdıkları bir takımı, sizin için hastalığım için bir derece tassiye ettim. Bu üç zatın kaleminin benim yanımda on takım kadar kıymeti var, Senden başka bu takımı kimseye vermeyecektim, buna mukabil onun manevi fiyatı da üç şeydir. Birincisi, siz mümkün olduğu kadar diyanet riyasetinin şubelerine vermek için, mümkünse eski huruf değilse yeni harf ile ve has arkadaşlarımdan tasyihe yardım için birisi başta bulunmak şartıyla, memleketteki diyanet riyasetinin şubelerine yirmi-otuz tane teksir edilmektir. Çünkü harici dinsizlik cereyanına karşı böyle eserleri neşretmek, diyanet riyasetinin vazifesidir. İkincisi, madem nur risaleleri medrese malıdır, de medreselerin hem esası, hem başları, hem şakirtlerisiniz. Onlar sizin hakiki malınızdır münasip görmediğiniz risaleyi şimdilik neşrini geri bırakırsınız. Üçüncüsü, Tevafuklu Kur'an'ımız mümkünse fotoğraf matbaası ile tab edilsin ki, tevafuktaki lemay-i icaziye görünsün. Hem baştaki Türkçe tarifatı ise, o Kur'an ile beraber tab edilmesin, belki ayrıca bir küçük Risalecik olarak, ya Türkçe veya Arabiye güzelce çevirip öylece tab edilsin. Bismihi Sübhaneh. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekâtuhu Ebeden Daima. Gayet kıymetli, fedakar nur kahramanı ağabeyimiz Hüsrev Efendi. Şimdi beş defadır Diyanet Reisi, nurdan bir takımı musırrane istedi. Üstad da şiddetli hastalığı içinde tahsiye edip, şimdilik bitmek üzeredir. Diyanet Reisinden onun manevi fiyatı olarak üç madde istemiş. Birisi, sizin harika yazdığınız mucizeli Kur'an'ı fotoğrafla tab etmek. Bu kabul etmiş. Yalnız başındaki Türkçe tarifatı müstakil kalsa, ayrı tabedilse edilse münasiptir demiş. İşte üstadımız ona yazdığı mektubu verai malumat leffen size gönderiyoruz. Üstadımız diyor ki, hem bir takım Risale-i nuru, hem makineyle çıkan mecmuaları ona göndermek ve hüsrev gibi bu işte en ziyade alakadar bir kardeşimizin eliyle teslim etmek cihetini meşveretinize havale ediyor. Siz de tam bir meşveretle sizin bu meselede oraya gitmenizin vücutca sıhhatiniz müsaitse ve fikrinize de muvafık ise muayyen bir vakitte acele oraya gidersiniz ve adresinizi bildirirsiniz. Biz de takımı ve mecmuaları size Ankara'ya elinize yetiştireceğiz. Hatta siz isterseniz kendi hesabınıza onları müftüler neşretmek niyetiyle Diyanet Reisine verirsiniz. Hizmetinde bulunan Halil Sadık İbrahim Aziz Sıddık kardeşlerim, Ebe hem Medrese Zehra şakirtlerini, hususan Mübarekler heyetini ve Isparta vilayetini merhum Hafız Mustafa'nın vefatı ile taziye ile Hafız Mustafa'yı tam vazifesini yapmasıyla 20 senede ikinci bir hafız ali olarak 20 seneden beri usanmadan, sarsılmadan nurların neşrine çalışmasını bütün ruhu canımızla tebrik hem onu hem Isparta vilayetini hem Medrese Zehra'yı tebrik ediyoruz. Hakikaten bu merhum kahraman kardeşimiz aynen Hafız Ali gibi vazifesini bitirdi, alemin nura ve berzaha Hafız Ali ve Hasan Feyzi gibi kardeşlerinin yanına gitti. Cenab-ı Hak risale-i nurun hurufatı adedince onun defter-i hasenatına hayırlar yazsın ve ruhuna rahmet eylesin. Amin. Aziz Sıddık kardeşlerim, size şahsıma ait birkaç meseleyi beyan etmek kalbime ihtar edildi. Evvela, bazı has kardeşlerim, şahsıma hizmette dikkatsizlik ettiklerinden, onların bana karşı acımasını noksan gördüğümden, bazen hiddet ve tekdir ettiğim vakit kalbime geldi ki, o bîçareler ziyade hüsnü zanla tahmin ediyorlar ki, üstadımız istese belki bazı ruhaniler, cinniler de hizmet edecekler, belki ediyorlar. Hizmet-i Nuriye'de inayetin âşikâre cilvesi gösteriyor ki, onun şahsının perişaniyetine meydan verilmiyor. Ve şefkatimize muhtaç değil diye hizmette bazı kusurları oluyor. Hatta bugün de birisi araba getirecekti. Dikkatsizlik yüzünden ben yayan çıktım. Bir saatte on saat kadar zahmet çektim. Ben de birkaç gün evvel böyle kusuru yapanlara demiştim. Tekrar edeceğim, siz de dinleyiniz. Nasıl ki Risale-i Nuru ve Hizmet-i İmaniye'yi Dünyevi rütbelerine ve şahsım için uhrevi makamlarına alet yapmaktan sırrı ihlas şiddetle beni men ettiği gibi öyle de kendi şahsımın istirahatına ve dünyevi hayatımın güzelce zahmetsiz geçmesine o hizmet-i kutsiyi alet yapmaktan cidden çekiniyorum. Çünkü uhrevi hasenatın bâkî meyvelerini fani hayatta cüzi bir zevk için sarf etmek sırrı ihlasa muhalif olmasından kat'iyen haber veriyorum ki Tarihi dünya ehli riyazetin arzu ve kabul ettikleri ruhani cinni huddamlar bana her gün hem aç olduğum zamanda ve yaralı olduğum vakitte en güzel ilaç getirseler hakiki ihlas için kabul etmemeye kendimi mecbur biliyorum. Hatta berzahtaki evliyadan bir kısmı temessül edip bana helva baklavaları hizmet-i imaniye hürmeten verseler yine onların elini öpüp kabul etmemek ve uhrevi baki meyvelerini dünyada fani bir surette yememek için nefsim de kalbim gibi kabul etmemeye rıza gösteriyor. Fakat kast ve niyetimiz olmadan inayet cihetinde gelen bereket gibi ikramat-ı rahmaniye hizmetin makbuliyetine bir alamet olduğundan nefs-i emmare karışmamak şartıyla ruhumla kabul ederim. Her neyse bu mesele bu kadar kafi. Saniyen Eski harbi umumide, Pasinler cephesinde şehit merhum Molla Habib'le beraber, Rusya'ya hücum niyetiyle gidiyorduk. Onların topçuları, bir iki dakika fâsıla ile bize üç top güllesi atıyordu. Üç gülle tam başımızın iki metre üstünden geçip, arkada dere içine saklanan askerimiz görünmedikleri halde geri kaçtılar. Tecrübe için dedim, Molla Habib, ne dersin? Ben bu gavurun güllesine gizlenmeyeceğim. O da dedi, ben de senin arkandan çekilmeyeceğim. İkinci top güllesi pek yakınımızda düştü. hıfz ilahi bizi muhafaza ettiğine kanaatle Molla Habib'e dedim. Haydi ileri! Gavurun top güllesi bizi öldüremez. Geri çekilmeye tenezzül etmeyeceğiz dedim. Hem Bitlis muhasarasında ve avcı hattında, Rus'un üç güllesi öldürecek yerime isabet etti, biri de şalvarımı delip iki ayağımın arasından geçip, o tehlikeli vaziyette sipere oturmaya tenezzül etmemek, bir haleti ruhiye taşıdığımdan, arkadan kumandan Kel Ali Vali Memduh Bey işittiler aman çekilsin veya siperə otursun dedikleri halde bu gavurun gülleleri bizi öldürmeyecek dediğim ve hiçbir ihtiyat ve tedbire ehemmiyet vermeyerek o gençlik zamanında, o zevkli hayatımın muhafazasına çalışmadığım halde, şimdi 80 yaşına girdiğim halde, gayet derecede bir ihtiyat ve hayatımı muhafaza, hatta vesvese derecesinde tehlikelerden çekinmek haleti, acip bir tezat göründüğünden, elbette o gençlik hayatını pervasızca feda etmek, bir iki sene ihtiyarlık ve zevksiz hayatını bu derece muhafaza etmek, büyük bir hikmet içindir ve iki, üç kutsi maksat içinde vardır. Birincisi gizli, gayri resmi ve bir kısım resmi insafsız düşmanlarımızın desiseleriyle nur şakirtlerinin bedeline bütün hücumları benim şahsıma ve benimle meşgul olmasına ve bilmeyerek ehemmiyeti benden bilmekle nur şakirtlerinin bir derece desiselerden ve hücumlardan kurtulmalarına bu ihtiyar ve perişan hayatım vesile olduğundan Eski Said'in on gençlik hayatı kadar kardeşlerimin hatırı için şimdilik ona muvakkaten ehemmiyet veriyorum. Eğer ben ortadan çekilsem, bana verdiği zahmet, ruhumdan ziyade sevdiğim has kardeşlerime verilecekti. O halde bir zahmet yüz adet zahmet olurdu. İkincisi, gerçi has kardeşlerim her birisi mükemmel bir Said hükmünde nura sahiptirler. Fakat ihlastan sonra en büyük kuvvetimiz tesanütte bulunduğundan, ve meşreplerin ihtilafıyla, hapiste olduğu gibi, bir derece tesanüt kuvveti sarsılmasıyla, ile i nuriyeye büyük bir zarar gelmesi ihtimaline binaen, bu biçâr ihtiyar hasta hayatım, ta lemalar, sözler mecmuası da çıkıncaya kadar ve korkaklık ve kıskançlık damarıyla hocaların nurlardan ürkütmek belası defoluncaya kadar ve tesanüt tam muhkemleşinceye kadar, o hayatımı muhafazaya bir mecburiyet hissediyorum. Çünkü uzun imtihanlarda mahkemeler, düşmanlarım, benim gizli ve mevcut kusurlarımı göremediklerinden, hıfz-ı ilahiyle bütün bütün beni çürütemediklerinden, Risale-i Nur'a galebe edemiyorlar. Fakat hayatı ı çok tecrübelerle mahiyeti bilinmeyen, benim varislerim genç saitlerin bir kısmını nurun zararına iftiralarla çürütebilirler diye, o telaştan bu ehemmiyetsiz hayatımı ehemmiyetle muhafazaya çalışıyorum. Hatta yanımda bir rovelver varken, ikinci bir kuvvetli rovelver daha tedarik etmeye lüzum gördüm. Düşmanların, zehirleri kardeşlerimin duasıyla kırıldıkları gibi, sair suikastları dahi inşallah akim kalacaktır. Ez cümle, iki saat kamer tamamiyle tutulduğu aynı gecede, gizli düşmanlarım Ankara'dan bizden nur mecmuaları istemeleri üzerine buraya gelen iki adam, birden 36 mecmua gönderdiğimizin aynı ikinci gününde tahminlerince daha gönderilmemiş diye hem o kitaplar nerede olduğunu bilmek ve Afyon'daki resmi ve makam sahibi bir iki masona haber vermek ve taharri ettirmek ve kilitli olan iki odamda yemek ve içmek kaplarıma zehir atmak için fevkalade bir tarzda dama çıkmışlar ve iki odanın her birinin bir penceresini kırmadan acip bir tarzda açıp içeriye girmişler. Benim yattığım oda ise arkasından sürgülü olmasından bana suikast edememişler. Hıfsı ilahi ve inayet rabbaniye onların eline bir uç vermedi. Ben daha lüzumlu şeyler yazacaktım fakat rahatsızlık yeter dedi. Her vakit ihtiyat, ihlas, tesanüt, sebat, sarsılmamak ve vazifemizi yapmak ve vazifeyi ilahiye karışmamak, sırran tenevveret düsturuna göre hareket etmek ve telaş ve meyus olmamak lazım ve elzemdir. Hem tekrar derim. Nur şakirtleri gibi pek az zahmetle pek çok kıymetler hizmet ve pek çok manevi kazanç elde edenler tarihlerde görülmüyor. Ağır şerait altında bazen bir saat nöbet bir sene ibadet hükmüne geçtiği misüllü, İnşallah Nurcuların hizmeti imaniye ve Kur'aniyedeki saatları yüzer saat hükmünde hayırlar kazandırır. Umum kardeşlere ve hemşirelere selam ve iki cihanda selametlerine dua eden ve dualarını isteyen kardeşiniz. Hakiki fedakar Zübeyir, en lüzumlu ve hizmete şiddeti ihtiyacım zamanında buraya imdadıma geldi. Yoksa Isparta'dan o sistemde birisini isteyecektim. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela Leyle-i tebrik ve içinde ettiğiniz duaların makbuliyetini rahmeti ilahiyeden niyaz ederiz. Ve bu havalide Miraç gecesinden bir gün evvel ve bir gün sonra müstesna bir surette rahmetin yağması işarettir ki bu vatanda bir umumi rahmet tecelli edecek inşallah. Saniyen Van'daki eski talebelerimle ziyade alakadar ve merak ettiğim ve bugünlerde Kastamonu'nun Süleyman Rüştüsü olan Çaycı Emin Vanda bulunup o eski mübarek talebelerimin ellerine nurların yetişmesine çalışması ve o mübarek eski kardeşlerimin hayatta olduklarını bilmediğim ve merak ettiğim ki beraber onların hayatta ve nurlara müştak olduklarını mektupla haber vermesi beni çok ziyade memnun eyledi ve çok ferahlı bir hüzün ve hazin bir eski hatırayı sürur verdi. Ben buradan oraya muhabere edemediğim için, benim bedelime Safranbolu kahramanları muhabere etse iyi olur. Salisen, 30 seneden beri siyaseti bırakıp, havadislerini merak etmediğim halde, mucizatlı Kur'an'ımızı iki buçuk sene müsaade edip, bize vermemekle beraber, dünyada emsali vuku bulmamış bir tarzda, Afyon Mahkemesi bizi tazip ve kitaplarımızın neşrine mani olmak cihetiyle, ziyade beni incitti. Ben de beş-on günde iki-üç defa siyaset dünyasına baktım. Acip bir hal gördüm. Müdafâtımda dediğim gibi, istibda da mutlak ve rüşvet-i mutlaka ile hareket eden bir cereyan-ı zındıka, masonluk, komünistik hesabına bizi böyle işkencelerle ezmeye çalışmış. Şimdi o kuvveti kıracak başka bir cereyan, bu vatanda tezahüre başladığını gördüm, fazla bakmak mesleğimce iznim olmadığından daha bakmadım. El-bâkî el Hasta kardeşiniz Said Nursi